Global Population Speak Out Projesi Dünyayı, yaban toprakları ve yaban canlıları binbir yoldan yaralamaktayız. Ama bunların hepsinin temelinde insan sürüsü, yani patlayan nüfusumuz var. İnsan artışını önlemeksizin, Yabanı ve yaban hayatını kısa vadede bile koruyamayız. Dahası, iklimdeki tuhaflığı, dünya üzerindeki sayımızı azaltmadan durdurabileceğimiz, kendimize söylediğimiz bir yalandan başka bir şey olamaz. Dave Foreman Aşırılıklar gezegen, aşırı kalkınma, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura.